L'europe pour toi, l'europe pour moi, pour pour Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özel. İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri, Hayal Tacirleri programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Bahçeşehir Betam'dan Barış Gencer Baykan. Barış hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, önce hemen gündemimize bakalım. Ondan sonra konumuza ve konuğumuza döneceğiz. Son dönemin en büyük felaketlerinden birine neden olan Meksika körfezindeki petrol sızıntısı. Buna da hala sızıntı demekte ısrar ediyorlar. Sızıntı. Giderilmesi çalışmaları sürerken son tahminler günde 100 bin ton petrolün denize karıştığı yönünde ki yani bu da işte bin yıl falan sürecek gibi bir temizleyeceğiz diyorlar ama işte bin yılda temizleyeceklermiş <gülüyor> sonraki bin yılda da eski haline dönecekmiş çevre inşallah görebiliriz Slovenya Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini uyguladığı vetoyu kaldırma kararı aldı artık Hırvatistan'ın yolu açıldı diyebiliriz evet. yavaş yavaş bu sene sonuna kadar herhalde hızlanacaklar Avrupa Birliği'nde yenilenebilir ve etkili enerji kaynaklarına ilişkin projelere 114 milyon avro daha aktarılmasının planlandı açıklandı e, ...Estonya 1 Ocak 2011'de avro alanına dahil olacak. İspanya'da 8 Haziran Salı günü kemer sıkma politikalarına karşı gösteriler yapılmıştı. Almanya'da da çok büyük gösteriler yönünde hazırlıklar olduğu söyleniyor. Çünkü Almanya'da da 2014'e kadar 84 milyar avroluk bir kesinti yapılması kamu harcamalarında düşünülüyor. Ben burada şeyi merak ediyorum. Yani bir önceki maddede Estonya'nın avro alanına e, üyeliğinden bahsettin. Acaba bu yeni üyelerin avro alanına üye olmama şansı olsaydı... İşte bir iki yıldır aslında bastırıyorlar bu konuda ciddi tartışmalar var hani bu Maastricht kriterleri sulandırılsın mı gevşetilsin mi sertleştirilsin nasıl yapılsın diye bir tartışmalar vardı. Şimdi hala Estonya'nınki garanti değil gibi hı hı. açıklamalar da var ama herhalde bir kurtuluş yolu olarak da görülüyor Avro'ya girmek diye tahmin ediyorum. Asya ve Orta Doğu ülkelerinin liderleri yeni dönem başkanı Türkiye'de buluştular. Bugünkü trafikten de nasibini almıştır dinleyicilerimiz. İstanbul'daki toplantı sonucunda İsrail'e kınama mesajı gönderildi. O konuda da tartışmalar hala devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP anayasa değişikliklerini Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Anayasa Mahkemesi bunları görüşmeye karar verdi. Hollanda'da seçimler sonuçlandı. İlk sonuçlara göre Liberaller birinci, İşçi Partisi ikinci. Gerd Wilders'in aşırı sağ partisi de 24 sandalye kazanarak 3. oldu. Hollanda'ya e, hayırlı Artık olsun. Parlamento 24 sandalye kazandı, çok da aşırı sağ dememek lazım belki. E, belki de ortaya yaklaştı. Evet. Veya Hollanda sağ <gülüyor> En partisi. azından seçmen gözünde. <gülüyor> e, Belçika'da da 13 Haziran'da seçimler yapılacak. E, orası baya karışık zaten. Ona da önümüzdeki hafta değiniriz. Gıda güvenliği başlığının bu ay sonunda açılması planlanıyor. E, gündemimizde bunlar vardı. Biliyorsun 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bu münasebetle de 11 Haziran'a kadar Dünya Çevre Haftası'nı kutluyoruz. Biz de ucundan kıyısından yakaladık çevre konusunu ve Barış'la beraber Türkiye'nin iklim değişikliği uyum politikalarını ve uluslararası ortamdaki uyum düzeyini konuşacağız. İklim değişikliği mücadelesinde iki önemli ayak var. Biri uyum, biri azaltım, biri uyum. Biz bugüne kadar daha çok azaltım meselesini hep konuştuk, tartıştık. Yeterli gazlara nasıl daha aşağı seviyeleri çekebiliriz ki iklim değişikliğinin sonuçlarını görece azaltılabilelim, görece insanlıkından az zarar görsün. En az bunun kadar önemli yani beraber yürütülebilecek diğer bir ayakta uyumaya. Uyum şu şekilde tanımlanıyor: İklime dair belirsizliklerin ve bu belirsizliklerin oluş oluşacak risklerin öngörülmesi, bunlara karşı beceriler geliştirilmesi, bu riskeden etkilenecek toplumsal grupların kurumların Grupların ve kurumların e, mücadele araçlarını, uygulamalarını ve yapılarını düzenlemesi şeklinde. E, Türkiye için neden önemli iklim değişikliğine uyum? Çünkü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, iklim Türkiye'nin Akdeniz Havzası'nın özellikle e, iklim değişikliğine karşı yüksek derecede hassas bölgeler içinde yer aldığını söylemiş. E, i̇klimler değişince ne oluyor, ne anlıyoruz somut olarak? E, en başta yağış rejiminin değişmesi, artan yaz sıcaklıkları, azalan kış yağışları, yüzey sularının kaybı, kuraklık, toprak bozulması, kıyı erozyonu vesel şeklinde e, kendini gösteriyor küresel iklim değişkenin sonuçları. E, peki buna uyum ne demek? E, diyelim bir bölgede, Bileşmişliklerin ya projesini yaptığı Seyhan bölgesinde, e, bu ölçülmeye çalışmış. U uyum nasıl yapılabilir diye e, iki önemli noktadan hareket etmişler ee, şu an aklıma gelen. Birincisi yağışların azalmasıyla e, su rejiminin değişmesi ve tarımın e, farklı bölgelerde farklı şekillerde e, adapte olmaya zorunlu hale gelmesi. Yani e, o bölgede belli bir mahsul alınıyorsa veyahut e, belli kullanılan metotlar varsa bunların değiştirilmesi gündeme geliyor anladığım kadarıyla. Evet mesela yine balıkçılık şimdi örneği aklıma geldi. Suların ısınmasıyla bazı türlerin bazı balık türlerinin yumurtlama dönemleri değişiyor hmm. ve bununla birlikte avcılık diyelim 1 Mayıs 1 Eylül arası örneğin av sezonu, av sezonu bunun ya öne çekilmesi veya e, ertelenmesi de söz konusu hmm. çünkü yani. insanlar ekonomik rejimle düzenini çok etkiliyor. Evet, e, hayatı seven, e, keyif insanlarından duyduğum kadarıyla Lüfer bayağı azalmış bu sezon. Belki bunun göstergesidir. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki de evet. mevsimi değişmeye başlamıştır. Olabilir. Şimdi burada bir önemli bir proje var. Bundan tabii bahsetmek gerekir. Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesi. 2008 yılında başlamış, 2011'e kadar sürecek 3 yıllık bir proje. İspanya hükümeti destekliyor. 7 milyon dolarlık bir proje. Çevre Bakanlığı. Nın... Çevre Bakanlığı, ana faydalanıcısı Çevre Bakanlığı. Doğrudan ilgili kurumlar tabi iklim değişikliğine etkilenen en yani önem uyması gerekenler. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve e, bu işin ekonomisini yeninde tutan Devlet Planlama Teşkilatı. E, Birleşmiş Milletler'in e, diğer Türkiye'de şubesi şey olsun olmasın, e, ofisi olsun olmasın UNDP, UNEP, UNIDO ve FAO'da yürütü, yürütücü ortakları arasında yer alıyor. Bu çerçeve bir çalıştay düzenlendi 5 Mayıs'ta. Ee, biz de betamlı olarak orada bulunduk. Yüzü aşkın temsilci vardı. Çok kısa yemek istedim. Gerekirse kimler olduğuna. Bakanlıklar, Dışişleri, Enerji, Sağlık, Milli Eğitim, Sanayi, Tarım, Bayındırlık, e, Valilikler, Orman Müdürlükleri, TÜBİTAK, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, e, Buğday Derneği'ni görüyorum, Türk Türkiye Su Meclisi, Kızılay Derneği. OTTÜ, İlkent, Ziraat Odaları, Ziraat Mühendisleri birçok paydaşın bulunduğu bir toplantı düzenlendi. Burada da... Neler konuşuldu? Neler konuşuldu? Üç başlıkta özetleyebiliriz. Biri dünyada oyun politikaları nelerdir? Hı hı. Bu iklim değişikliği oyun politikaları nelerdir? Ne zaman başlamışlar? Nasıl yaklaşımlar var? Bunu GÜNEP Uluslararası Uyum Danışmanı Bill Dağırtı, bunu katılımcılara yani bizlere aktardı. Bu çok yeni bir şey. Son 4-5 yıldan öteye gitmeyen bir çalışma. Çünkü daha çok azaltıma yöneldiği için uyum geç fark edilmiş. Kuzey Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da birçok ülkede değişik modeller var. Ve uzman kişi bunu özellikle uyguladığı şey bu şeyin bir ülke bazında değil de daha yerel ve havzalar bazında, ekosistemler bazında uyumun uygulanması gerektiği. Hatta şehirlere, hatta kentlere daha yani kırsal kesime yani çok küçük şeylere nasıl diyeyim çok küçük e, ölçeklere kadar. Aslında çok gittiği. ilginç bir nokta bu yani e, iklim değişikliği sonuçta kaçınılmaz bir olgu olarak hayatımızı etkileyeceği için e, iklim değişikliği kaynaklı bir e, siyasi değişim e, yerel e, yönetimlerin daha fazla güç kazanması vesaire gibi sonuçları da olabilir onlarla karşılaşabiliriz. Tabi burada iki örneği verdi. E, bil. E, İspanya ve Finlandiya Şundan verdi Çünkü Türkiye ile benzer alanları var. İklim değişikliğinin uygulandığı, uyum politikalarının uygulandığı alanlar. Bunlar tarıma bağlı ürünlerin olduğu hem İspanya'da hem Finlandiya'da. Finlandiya'da daha çok kıyı rejimiyle, kıyı kıyısal alanların iklim değişikliğine etkilebileceğini düşünüldü. Mesela İspanya AB içinde ortalama yıllık sıcaklık artışında etkilenecek en yüksek ülke. Hımm. En fazla İspanya etkilenecek. En fazla etkilenecek. Burada senin dediğin gibi tabandan yukarıya bottom-up bir proje gerçekleştirilmiş. Yani yereldeki hem bilginin hem de uyum kapasitesinin yukarı taşınması yukarıdan da e, analitik odaklı it, iklim ve etki modellerinin yapılması. Yani ikisini beraber yürütmüşler. Hem yukarıdan aşağı hem aşağıdan yukarı bir model yürütülmüş. E, Finlandiya'da e, bottom-up modeli yani aşağıdan yukarı model yürütülmemiş. Daha çok ee, uzun eğilimli yatırımlara entegre edilmiş iklim şeyleri. Bu tartışma konusu çok önemli. Çünkü bizde de Hı -hı. orada şuna değinildi. Mesela hidroelektrik santral projeleri, HES projeleri. Çünkü iklim değişikliğine etkilenecek en e, önemli olan su. Su politikası. Ve biliyorsunuz 1700 tane HES projesi var. Evet. Ee, geçenlerde radikalde de çıkmıştı. Bir HES yapıldı ve bir dere e, kurudu şeklinde bir fotoğraf vardı. Çarpıcı bir fotoğraf. Hı -hı. Şimdi HES yatırımlarıyla iklim değişikliği uyum politikalarının birbirine entegre olması lazım. Yani o yatırımlar yapılırken 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra orada su kalacak mı? E, su rejimi nasıl değişecek? Çevciye oradaki su... tarım nasıl etkilenecek? Evet, tarım nasıl etkilenecek? Oradaki turizm nasıl etkilenecek? Hı hı. E, Yuvarlakçay'da da bunu bizzat gördük. Evet. Yani sadece çevreciler e, bir avuç e, istemezlik diyenler değil. <gülüyor> bizzat turizmle ilgili oradan... E, Hayatını çok kazanan... makro etkileri olabilir evet. aslında ee, ülke geneline bakıldığı zaman bunlar toplandığında. Aslına bakarsan iklim değişikliğiyle mücadele kısmı yani Barış'ın bu söyledikleri ekseninde benim aklıma gelen daha uzun vadeli bir yatırım. Daha uzun vadeli hem yani sadece parasal değil fikri bir yatırım da gerektirdiği ortada e, hani ülkemizdeki siyasi anlayış, siyasi kültür bu türden uzun vadeli politikalara çok alışık değil. Dolayısıyla hani senin de bahsettiğin o yerelden yukarı gelecek baskı belki Türkiye'deki siyaset anlayışını da değişmesini beraberinde getirecek zorunlu olarak. Çünkü hani bahsettiği kötü etmenler uzun vadede hepimizi etkileyecek. Hatta yani kısa vadeli etkilerinden de bahsedebiliriz belki bunu. Biz de HES'lerden bahsederken işte ÇED konusu çok gündemde işte hani biliyorsunuz çevresel etkili değerlendirme raporu yapılmış. Yani ABM müktesabatıyla bu konuda uyumlu olduğu iddia ediliyor. Yani kıyaslığında da öyle olabilir ama e, gerekli bir kişi raporlarının temin edilmesi, çedlerin alınmasında e, birçok e, usulsüzlük mi diyeyim artık ne diyeyim bilemiyorum e, birçok olay olduğu söyleniyor. E, bunun bir örneği de örneğin e, HES'lerin belli bir megavatın altında üretim yapanlarına işte çedlerde izin verilmesi. Ama öyle bir şey oluyor ki bir dere üzerine bu sefer 3 işte ayrı 4 ayrı HES yapılarak megawatt sınırı aşılabiliyor. Bu tarz katakulliye getirmeler de yaşanabiliyor. Belki bütün bu anlayışın bu kısa vadeli rant kar anlayışının biraz değişmesi gerekecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok geç olmadan. Burada Türkiye'de iklim değişikliği uyumda mevcut durum. nedir Başlıklı bir sunum vardı bu da çok önemli. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Uyum Uzunmanı Koordinatörü Nurhan Dalı'nın sunum, sunum yaptı. Türkiye'de e, iklim değişikliğine uyumun yumuşak bir uyum yapıldığından bahsedildi. Yani yatırımlarla entegre olmayan, politikalarla entegre olmayan, finansmanla entegre olmayan e, yumuşak bir uyum. Ne anlama geliyor tam olarak yumuşak bir uyum burada? Yani, yani ikili çok e, acele etmeyen bir uyum mu? E, yani kurumsal olarak çok adapte olmayan. Yani bu varlığı kabul ediliyor. Bir değişim olacak kabul ediliyor ama bunu bir ...uygun reaksiyon... Ee, ...göstüm dediğim dediğimiz gibi mesela yatırımlarda... ...uyumla entegre değil. Politikalar uyumla entegre değil. Sadece bunun varlığı belki... Yani ben bundan de şunu anladım, biz yolumuzu buluruz. <gülüyor> ben de şöyle anladım, hele bir iklim değişsin ...bakarız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, tabii burada tarım ve... ...dediğimiz gibi su da... ...aslında... E, ...şunu da şöyle açmak gerekebilir. Dolaylı olarak bi, birçok yerde... E, Özellikle tarımda ve suda iklim değişikliğine uyumdan bahsediliyor. Bunun bir etkisinden bahsediliyor ama yerelde ve merkezi anlamda kurumsal anlamda yetersizlik var. Hmm. Ee, bunun ölçülmesinde, analiz edilmesinde ve uygun cevap verilmesinde bir yetersizlik var. Çünkü e, Nurhan Tölü şunları saymıştı. Şimdi birçok politik araçları var. Mesela Çediler, Mahir'in bahsettiği, yerel kurular, İlmera komisyonları, toprak koruma kuruları, sulak alanlar komisyonu stratejik çevresel değerlendirme. Bütün iklim değişikliğine uyum politikaların bunlar içinde de... entegre edilmesi ve bunların beraber düşünülmesi gerekiyor. Bu karar çıkarken özellikle yerelde. Ama uyum odaklı işlemiyor. Ben şunu anlamıyorum. Yani e, hep bizde dönüp dolaşıp AB sürecinin genelinde dayandığımız noktalardan bir tanesi de idari kapasite. Yani işte Kopenhag kriterleri arasında da yer alan e, şey reformları uygulayabilme kapasitesi bir anlamda. E, Hani Türkiye gibi bürokrasisinin çok kuvvetli, çok köklü olduğu söylenilen bir ülkede idari kapasite e, dediğimiz zaman her alanda sorunla karşılaşması bana çok ilginç geliyor yani bir anda. Belki de bürokrasinin kökleri çok derinde olduğu için olabilir böyle bir şey. Şimdi ben... istersen şey yapalım bir parça arası tamam. verelim ondan sonra tamam. devam edelim. İlleri, kızıl bayrağımız sınırlar aşıyor. İlleri, işçileri, yoldaşları ileri zafere koşuyor kızıl Bayrak Bayrağımız önde yürüyoruz, bayrağımız önde yürüyoruz, bayrağımız önde yürüyoruz. Hedef sosyalizm, mehurbiyet. İlleri, işçileri, yoldaşları ileri, kızıl bayrağımız. Il nur da ratio e le riscite vi con lasciar ridere davvero con yürüyoruz? che sal vairat vairat umm onde lama çözülmez sandım kadim u amma kızıl filama bayrağımı kızıl filama geçecek körlük kızıl filama tek çözüm birlik kızıl filama doğan güneşle isyan ettim Evet, Bandista'dan Kızıl Flama'yı dinledikten önce bir kere çalmıştık parçayı ama çok seviyoruz. O yüzden e, tekrar da çalabiliriz. Yani. E, kaldığımız yerden devam edelim Barış. Ben senin sorduğu sorudan e, idari, idari kapasitenin mi? bu hantal bürokraside <gülüyor> niye hala sorun olduğundan e, dem vurmuştum. Ben de buna cevap olarak yine projenin araştırmacılarından İTİO Arrasya Yerbilimler Enstitüsü Öğretim üyesi Nusvet Dalfes Hoca e, iklim değişikliğinin üniversitelerin e, ne kadar yetersiz olduğundan bahsetti. Bu konuda ee, ...temel araştırmaların, belki kurulacak yüksek lisansların, eğitim programlarının e, koordine, koordine edilmesi gerektiğinler. Ama bunun başta bir farkındalık ki en başta e, yüksek öğretim kurulu YÖK'ün tepede e, durduğundan bahsetti. Ama YÖK'ün işte kat sayı, e, o atılsın bu atılsın, şu bir şey yani, eğitim dışında çok şeyle uğraştığı, eğitim dışında derken yani araştırma anlamda eğitim dışında çok şey uğraştı esas... Mesela Türkiye'de iklim değişikliğine uyum iklim değişikliğine mücadele e, programının nasıl olması gerektiğini YÖK'ün üniversiteler hakkında bir e, ne bileyim bir komisyon kurup bunları bunlarla uğraşılması gerektiğini kısaca e, bahsetti Nüset Hoca. E, son olarak. Yani e, bu kapasite nasıl artırılır? Evet. Ile? Yani düşündüğümde Hı. de biz de mesela açıyoruz bakıyoruz. Yani iklim değişikliği dersi e, bilmiyorum şimdi. Çevre mühendisliği alanlarında var mıdır ya da hangi alan? Yer bilimlerinde daha çok açıldı mesela OTTÜ'de bir yüksek lisans programı açıldı. Yer bilimleri ve küresel iklim değişikliği galiba. Hı hı. Mesela sosyal Bilimlerde hiç iklim değişikliği e, Bizim fakültenizden en azından Dersimiz yok. Çevre politikaları var e, Biraz belki AB ile ilgili AB çevre politikaları anlatılıyor Ama iklim değişikliği Müfredat'ta e, Henüz yok Koordinasyon konusunda da sanıyorum bazı eksiklikler var yani Çevre bakanlığı kapsamında bir iklim Değişikliği dairesi Kurul kuruldu Kuldu. ama e, henüz nasıl faaliyet gösteriyor çok da e, emin değilim ben kendi adıma çünkü takip etmeye çalışıyorum. <gülüyor> Tabii, şey Nur Antalya ondan da bahsetmişti. Birçok kişi belki bilmeden belirli alanlarda çalışıyor ama bunları evet. bir araya getirecek. Herkesin ne görevi yani bir teknik direktörlük bu anda belki <gülüyor> gerek gerekiyor. E, bu program bir de somut projesi var. E, MGDF 1680 alın altında. İklim değişikliği uyum kapasitenin geliştirmesi projesi. Bu 11 ilde bir katılımcı etkilenebilirlik analizi yürütülmüş. Hangi iller bunlar? Antalya, Eskişehir, İzmir, Kars, Kastamonu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van. Bütün coğrafi bölgeleri kapasiteli evet, galiba. Evet, bütün coğrafi bölgeler ele alınmış. Bazı kriterleri şöyle paylaşmak mümkün. Su ve tarım havzalarına bakılmış. İklim senaryonuna göre etkilenilebili etkilenilebiliğe bakılmış. İlgili bakanlıkların bölgesel düzeyde hizmet verip verilmediğine bakılmış. İşte bu, bu illerde kalkınma ajansı var mı? TÜİK kurumları var mı? Ulaştırma, sağlık, kültür, tabii kaynaklar bakanlığı bölge müdürlükleri var mı? E, su ve atık yönetim birimleri var mı? Üniversiteler var mı? STK'lar var mı? Böyle birçok kriterle bu 11 il seçilmiş. Bu 11 il ilde de yine bu kurumlardan 25 ila 30 kişi... Bir araya getirilip şu sorulmuş. Siz e, iklim, değişikliğinden, iklim değişikliğinin son 10 yılda etki, etkilerini gördünüz mü? E, hmm. Buna karşı mevzuat olarak, politik olarak ne hazırlığınız var ve ne tepki verdiniz? E, şeklinde sorulmuş. Tabii sadece... Ki ölçme kapasitesi var mıymış? Bu tabii mu? mesela, meteoroloji, mesela hmm. meteoroloji müdürlüğünün orada şeyi varsa. E, o diyor ki mesela kışları daha az kar yağışı görüldü ya da tarım makarnalı diyor ki işte ürün deseninde bir değişiklik şöyle oldu sıcaklık artışlarından dolayı ee, 11 yılın 19'unda kışların daha ılık geçtiği tespit edilmiş bile daha az kar yağışı görüldü e, anlaşılmış yıllık yağış miktarında çok fark yokmuş Bu 10 ama yıl içinde olan evet, gözlemlendiği değişim evet. yıllık yağış miktarında fark yok ama Mayıs'ın arasında dağılımında e, bir değişiklik tespit edilmiş hmm. Diyelim eskiden yazın daha az yağıyor veya e, ilkbaharda daha çok yağmur yağıyor ya da kışın daha az var da e, sonbaharda daha çok var gibi mevsimler, mevsimler arası değişik, değişiklikler tespit edilmiş. Tabi bu da e, birçok farklı grubu etkili, etkiliyor. Başta çiftçiler olmak üzere. Hayvan yetiştiricileri etkilendiğini söylemiş. Arıcılar, orman köyleri, vatandaş, esnaf mesela turizmle e, haşırlaşır olan esnaf. Diyelim yaz sezonu daha erken başlıyor ya daha geç başlıyor. Buna da adapte olması gerekiyor. Orada ekonomik bir kaybı olabilir. Onun için e, turizmle uğraşan esnaf da etkilenen, etkilenen e, gruplar arasında yer almış. E, ondan sonra bir de Seyhan Havzası'nda e, daha mikro bir proje var. Yine bu Birlik bir, bir Ortak program kapsamında. 18 projeye e, fon verilmiş bu çerçevede. Balıkçılık, hayvancılık ve ormancılık projeler arasında. Seyhan Havzası e, Çukurova'da çok aslında büyük bir 20 milyon metrekare mi yanlış hatırlamıyorsam bir alanı kapsıyor ve Adana, Kayseri, Niğde gibi 3 ili kapsayan uzunlamasına kesen bir alan. E, buralarda uzun vadeli ekimle değişikliğine uyum konusunda kapasite geliştirme ve farkındalık yaratmayı amaçlayan projelere destek veriliyor. Bu e, Mesela öğrencilerle iklim değişikliğinin etkilerinin fotoğraflanması projesi yapmışlar. Hmm. Arı yetiştiricileriyle değişik yüksekliklerde iklim değişikliğinin sıcaklığın artmasıyla işte arı popülasyonu nasıl değiştiğine dair projeler var. Bayağı mi? kritik bir şeydi arı popülasyonları Çok. konusu. Son özellikle geçtiğimiz 3 yıl içinde kaybolan arı popülasyonları bayağı gündemini vurmuştu. Evet burada işte meraların nasıl hayvancılıkla en iyi iklim değişikliği uyumda örtüştüğü gibi 18 proje var. Alternatif sulama teknikleri mesela damla sulamaya geçiş. Hmm. vahşi sulama değil de damla sulamaya geçişti. kaynakların daha etkin kullanılması. gıda güvenliğinin sağlanması, taşkın risklerinin belirlenmesi. Işte deniz seviyesinin yükselmesinin engellenmesi hedeflenmiş. Bunu Ama, nasıl yapacaklarmış? onu bilemiyorum. Ama mesela şu örnek bir proje, örnek bir galiba Çukurova'da bir projesi vardı. Dil balığı popülasyonunun işte bahset bahsettiğim gibi sıcaklıklar artışından yumurtlama döneminin değiştiği Hı hı. Ve buna karşı nasıl bir uyum sağlanması gerektiği konuşuldu. Ee... Bu deniz seviyesinin aslında yükselmesi ilginç bir konu şeyden dolayı. Yani e, pek çok insan işte yani ne olacak işte dünya çapında 5 cm yükselse ne olur denizler şeklinde e, düşünüyor ama... O 5 santimlik yükselme erozyon dolayısıyla metrelerce e, karalanının kaybolması anlamına gelebiliyor aslında. Bir de şey geldi aklıma 2007 yılı işte bu kuzeydeki buzulların erimesinde işte en yüksek noktaya çıkılan yıllardan bir tanesi olarak tespit edilmiş. Yani bilinen takvim çağ içerisinde erime hızında. 2010'un 2007'yi geçici tahmin ediliyormuş son yapılan. Araştırmalara göre hani deniz suyunun yükselmesiyle bağlantılı olarak aklıma geldi. Yani felaket senaryolarından bir tanesi de o. Bazıları da olumlu değerlendiriyor tabii onu. Kuzey denizinde petrol arıyorlar böylece. <gülüyor> Sızıntı olmadığı sürece sorun yok aslında. Evet. Ee, yine bir konuda İTÜ Nusfet Hoca'ya dönersek, e, Türkiye'de yapılması gereken en önemli şeylerden biri de iklim değişikliği projeksiyonları olduğuna dikkat çekti Nusfet Hoca. Ee, ve bunun yine uluslararası anlamda değil de, ülke anlamda değil de... ...yine havza bazında e, kırılganlıkları ve bağımlılığın, iklim olan bağımlılığın tespit edilmesi Hı. çok önemli yani Çünkü oldu. uluslararası iklim değişikliği panelinin yaptığı şeyler, öngörüler var ama bunlar tabii çok global öngörüler. Tabii yani değil. bunları çok mikro şeye indirmek Anladım. lazım. Ee, hangi modelleri yapmışlar Arorası Yer Bilimleri Enstitüsü'nde? Kış aylarında sıcaklığın değişmesi, kış yağışları, sıcaklık artışları ve buradaki iklim geleceği hakkındaki ufkunun 40 20 40 yıl olmasından bahsetti. Bölgesel bölgesel ölçeklerden sıcaklık ve yağış dışındaki iklim parametrelerine yararlanmanın olmazsa olmaz verileri olduğundan söyledi. Ve şirket konuda veri bilgi sistemi yok. Yani şu anda bu iklim değişikliği modellemelerine uygun bir veri tabanı olmadığı. Ekosistemleri izleme sistemi ve araştırma kurumlarının oluşturulması. Mesela Türkiye'de diyelim su alanlarının mevsimlere göre, sezonlara göre ne kadar artılıp yükseldiği şu an hala da tespit edilmiyor. Yani göllerin, ırmakların, nehirlerin. Bunların ulusal belki bir veri tabanında tespit edilip ondan sonra yerel projelendirmeye gitmesi. Çok vahim bir tavlo bu ya. Kesinlikle. Yani iklim değişikliğinin e, bizi nasıl etkileyeceğini tahmin etmekten, yani bilmekten öte e, iklim değişikliğinin olup olmadığın konusunda bile, yani daha doğrusu gözleyebilip gözlemleyemediğimiz konusunda bile etkileri e, çok kararsızız yani. O, o mekanizmamız bile yok şu anda. İşte ya şu an herhalde daha bir farkındalık aşamasında. Ondan sonra elimizdeki araç bunu nasıl ölçebiliriz? E çok geç olmasın inşallah. <gülüyor> E, ...araç gelişlerle ölçeceğiz. Ondan sonra bir de bunun üzerine politika oluşturacağız. Ama tabii bu projenin... ...en azından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. 2011'de geçecek ve bu proje... E, ...Çevre Örme Bakanlığı ve Hükümet'e... ...sunulacak. Ondan sonra bir... E, ...strateji... ...iklimle yani değişikliğine uyum strateji belgesi... ...oluşturulduktan sonra... ...Hükümet ve Çevre Bakanlığı bunu uygulaması... ...istenecek. Bunları evet. Bu çevre politikaları ve iklim değişikliğine uyum konusu hani sürekli takip edilmesi gereken yani dinamik bir politika alanı olarak karşımızda. Hani Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde de önem taşıyor. Yani çevre başlığının açılması, takip edilmesi, kapatılması ve en sonunda üye olduktan sonra da aslında devam ediyor. Avrupa Komisyonu üye devletleri izlemeye devam ediyor ve çevre müktesebatıyla uyum konusunda sorunu yaşayan ülkelerin başına dert olabiliyor bu uyumsuzluklar. Evet sen şimdi Barış bahsederken aklıma geldi. Bu eylem planı ve daha doğrusu eylem planı değil henüz o aşamaya gelemedik ama 2011 projenin bitmesinden sonra bir strateji belirlenmesi uyum politikaları konusunda. Şimdi e, bizim sadece uyum politikaları konusunda değil 2009 aralığında Kopenhag'da hala e, acı anısı vardır sanıyorum bu konuyla ilgilenen herkes de. E, Türkiye'nin orada da açıkladığı bir strateji olmuştu. Bu azaltım konusunda bu seferde strateji vardı. Bu Pek beklentileri karşılamamıştı hatırladığım kadarıyla. O strateji, azaltım stratejisi. Yani sera gazı emisyonu artış hızından yüzde yedilik bir azaltım öngören bir şey vardı. Evet, Stratejimiz vardı. Ank Sonu benzemesin diyorum uyum stratejisinde. <gülüyor> Ankara'ya gitmenin bir avantajı da orada devlet kurumlarından çok daha çabuk haber alabiliyorsunuz. Ben bu çalıştayla bunu ilk defa gördüm. Kopernak'ta sonunda strateji belgesi yüksek planlama kurulu onaylamış. Burada çap imza görüyoruz. Hı hı. Başbakan'dan, devlet bakanına, çevre bakanına, maliye bakanına bu plan onaylanmış. Ki çok eleştirilen Mahir'in dediği yüzde enerji teknolojik yazaltım hala burada mevcut. Hiç değişmemiş. Hı. Ee, bu kötü bir şey olarak 2010-2020 arasında yapabileceğimiz. Bakıyorum onu o herhalde bir 10 sayfalık falan belge değil mi evet. elindeki senin? Herhalde bu kapsamda bu belge böyle devam edecek olursa. E, uyum stratejimizde bir 250 sayfa falan olması gerekecektir. Evet, mesela bu şeyde bu strateji belgesinin uyumun da nerede olduğu e, tartışıldı. Hı hı. Bazı başlıklar uyumla ilişkilendirilmeye çalışıldı. E, şu an bu belge değişir mi? YPK'dan onaylandıktan Sonra hı hı. değişir mi bilmiyorum ama bu iklimle ilgili uyum strateji belgesi. ...bittikten sonra belki bu plan... ...tekrar gözden geçitilebilir. Bize söylenen şeydi... ...belgenin değişip değişmeyeceğimi bilmiyorum ...belgenin hani strateji belgesi bir derece... ...ama eylem planı daha önemli... ...denmişti. Ee, gerçi, bilmiyorum hani strateji belgesi çerçevesinde... ...sonuçta hazırlanacak eylem planı herhalde Evet ondan daha radikal bir şey çıkması... Ee, beklen, ...çok mümkün beklen, değil. Yani. değil Evet iklim değişikliği uyum stratejisini konuşunca şöyle bir sonucu aslında vardık. Yani hem uzun vadeli bir politika hem de işte istihdam politikalarını, tarım politikasını, su politikalarını da çok yakından ilgilendiren işte balıkçılığı, enerjiyi, çeşitli sektörleri yakından ilgilendiren ve ciddi çalışmalar gerektiren bir uyum alanı. Dolayısıyla biz de programlarımızda daha bunu uzun süre konuşmaya devam edeceğiz gibi. Sanıyorum bütün dünya konuşmaya devam edecek bunu daha uzun süre. <gülüyor> evet. Bahçeşehir Betam'dan Barış'a çok teşekkür ediyoruz Yıllık... Kapatmadan önce aslında ya, iki şeyden bahsedelim istersen ee, Önemli toplantılarımız var 12 Haziran'da e, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın düzenleyeceği bir fikri mülkiyet toplantısı olacak e, Cumartesi günü Dijital ortamda telif hakları konusu masaya yatırılacak bu internet yasakları işte internet üzerinden kitap yayınları e, film yayınları Acaba hani içerik bedavama olsun yoksa bir e, ücrete mi tabi olsun o tartışılacak Evet, bu kadar. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Gerçekten Barış'a çok size. teşekkür ediyoruz. Bize için. Ben teşekkür ederim. Ayet hacilleri. Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özel.